zamanlarda bu hafta Cengiz Aymatov'un hayatına dokunacağız. 1928 yılında Kuzeybatı Kırgızistan'daki Şeker Köyü'nde dünyaya geldi Cengiz Aymatov. İsmi Cengiz Han'dan esinlenerek konulmuştur. Gençlik yılları pek çok yönden sıkıntılı bir döneme denk gelmiştir. O dönemde zaten yeni yerleşmeye başlayan siyasal sistem bir de savaşla mücadele etmek zorundaydı. Cengiz Aymatov çok genç yaşta çalışmaya başladı. Zira 2. Dünya Harbi'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üzerindeki etkileri gençleri de olumsuz yönde etkiliyordu. Yetişkinler savaşta olduklarından gençlere çok büyük görevler düşüyordu. İki masalı vardı. Biri kendisinindi ve başka kimse bilmezdi. Ötekini ise dedesi anlatmıştı ona. Sonra ikisi de yok olup gitti. Şimdi biz bunlardan söz edeceğiz. O yıl yedi yaşına doldurmuş sekizine basıyordu. Ona önce bir çanta aldılar. Kulpunun altında parlak, madenden yaylı bir kilidi bulunan siyah deri taklidi bir çanta ıvır zıvır şeyleri koymak için güzel bir üst cebi de vardı. Ahım şahım bir şey değildi ama yine de güzel bir okul çantasıydı işte. Aslında her şey bu çantanın alınmasıyla başladı. Bu çantayı ona dedesi bir gezgin satıcıdan almıştı. Gezgin satıcı maşin mağaza denilen otomobiliyle dağlarda sürü besleyenlere öteberi satmak için dolaşır ve bazen Santaş Vadisi'ne kadar gelirdi. Orman korucularının oturduğu Santaş Vadisi boğazların yamaçların arasından ormana doğru uzanan bir bölgeydi. Santaş'ta sadece üç aile otururdu ama maşin mağaza bu ormancı ailelere de bir şeyler satmak için ara sıra buralara kadar tırmanırdı. Üç ailenin tek oğlan çocuğu olduğu için satıcının geldiğini ilk gören her zaman o olurdu. Ve kapıdan kapıya pencereden pencereye koşarak avaz avaz bağırırdı. ''Geliyor, maşin mağaza geliyor.'' Işık gölün kıyısından başlayan, taşlarla çukurlarla dolu bir yol. Boğazın içinden ve sel yatağından geçip, santaşa kadar çıkardı. Böyle bir yolda araba sürmek hiç de kolay değildi. Yol, Karavul Dağı'nın eteğine gelince dar geçitten ayrılır... Dağın bir memesine tırmanır, onu da aşar, sonra sarp ve çıplak olan öbür yamaçtan usul usul inerek ormancıların evlerine ulaşırdı. Karavul Dağı çok yakındaydı. Küçük çocuk yaz mevsiminde hemen hemen her gün dürbününü kaptığı gibi gölü seyretmeye gelirdi buralara. Tepeden bakınca her şeyi görürdü. Yaya da, atlı da ve tabii araba da çok iyi görünürdü. Sıcak bir yaz günüydü. Çocuk kendisine ait bir gölcükte yüzüyordu. Bu defa maşin mağazanın bir toz bulutu kaldırarak geldiğini işte o zaman gördü. Bu gölcüğü ona çayın sığ bir yerini taşlarla çevirerek dedesi yapmıştı. Taşlarla çevrili bu gölcük olmasa belki şimdiye kadar çoktan ölmüş olurdu. Ya da ninesinin söylediği gibi akıntıya kapılıp ışık göle doğru sürüklenirken balıklara ve öbür tatlı su hayvanlarına yem olur... Yalnız kemikleri kalırdı ve bir arayan soran da olmazdı. Onunla ilgilenecek kimseler olmadığına göre ikide bir çayda çinmesine ne gerek vardı? Neyse ki böyle bir şey olmamıştı ama ya olsaydı? Belki ninesi gerçekten kendini suya atmazdı onu kurtarmak için. Şu Varnada Uyumanın Yolu yok geceleri Şu Varnada Uyumanın Yolu yok geceleri Yıldızların Yıldızların bolluğundan Karlaklığından yolu yok <Gülüyor> Şu var nada uyumanı Yolu yok geceleri Kullukta hışırtısından Ölü dalgaları Sedefleriyle, çakılarıyla Yosunlarıyla Denizde bir yürek gibi atan Motor sesinden Geçip, odamı doldurum anıların yüzünde. Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçeli Çiçeği kokuyor mendil Kimisinin gözü yeşil Kimisinin bilekleri kelepçeli Kimisinin bir mendil var elinde Lavanta çiçeği kokuyor Nadadır uyumanın yolu yok geceneşi. O vardır uyumanın yolu yok geceneşi. yolu yok güldüm. 14 yaşında köyündeki sekreterliğe girdi usta edebiyatçı. Burada tarım makinelerinin sayımı, vergi tahsil darlığı gibi işlerde çalıştı. Köyünden Kazakistan'a giderek Cambul Veterinerlik Teknik Okulu'nda okudu. Daha sonra şimdiki Kırgızistan'ın başkenti olan Bişkek'e giderek burada Frunze şimdiki adıyla Bişkek Tarım Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. Ardından Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne geçti ve 1956-58 yılları arasında Moskova'da okudu. Yazmaya da işte bu yıllarda Pravda Gazetesi'nde başladı ve ardından yazdığı eserleriyle üne kavuştu. O basit, çerçeveli, küçük resmin yine karşısındayım işte. Köye gidiyorum, yarın sabah. Resme uzun uzun dikkatle bakıyorum. Yolculuk için bana bir şeyler söyleyecek sanki. Resim sergilenmedi. Üstelik köyden akrabalar gelince hemen kaldırıyorum onu, saklıyorum. Sanat eseri sayılmaz gerçi ama utanılacak bir şey de değil. İçindeki toprak kadar yalın. Arkada soğuk bir sonbahar göğü çizili ve... Ötelerde sıra dağlar üstünde kaçan bulutları kovalayan rüzgar. Önde kurumuş pelinlerle kaplı bozkır, son yağmurlarla ıslanmış, kararmış yol, iki yanında kırık çalılar, çamurlu yolda iki yolcunun ayak izleri durmakta. Yol uzaklarda silinip giderken izler de belirsizleşiyor. Birer adım daha atsalardı çerçevenin arkasında kaybolacaklardı sanki. Biri ama sırayla anlatayım. Her şey ben çocukken oldu. Savaşın üçüncü yılıydı. Uzaklarda bir yerlerde, kurakta, orelde, babalarımız, abilerimiz düşmanla savaşırken bizler 15 yaşındaki çocuklar kol hozda çalışıyorduk. Cılız, gencecik omuzlarımız, koca adamların işine yüklenmişti. En gücü de hasat zamanıydı. Haftalarca evden uzak kalır, günlerimizi gecelerimizi tarlada, harman yerinde ya da istasyon yolunda ekin taşımakla geçirirdik. Oraklarımızın ekin biçmekten sanki kor kesildiği o kavurucu günlerin birinde boş arabamla istasyondan dönerken eve uğrayayım dedim. Derbizi geçmiyor sam içinde sevemedim bu fikre gidiyorum inadım. Cengiz eserleri Zorlu Geçit, Yüz Yüze, Cemile, İlk Öğretmenim, Dağlar ve Steplerden Masallar, Elveda Gülsarı, Beyaz Gemi, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Fujiyama, Gün Olur Asra Bedel, Dar Ağacı, Dişi Kurdun Rüyaları, Toprak Ana, Cengiz Hana Küsen Bulut, Çocukluğum ve Kırmızı Elma. Yaşlı adam kırık dökük bir arabaya binmiş geliyordu. Arabayı çeken taypalma yorga, gül sarı da çok yaşlı ve bitkindi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Önlerindeki yokuş yol açılmış ince bir bağırsak gibi ta belin oraya kadar uzanıyordu. İşte bu engin, çıplak ve ıssız bozkırda, kış günleri bora, kasırga eksik olmaz, yaz günlerinde ise cehennem sıcağı ortalığı yakar kavururdu. Bu dik yokuşu ağır ağır çıkmak Tanabay'ın pek gücüne giderdi. Hiç sevmezdi yavaş yürümeyi. Yavaş yürümek bir işkenceydi onun için. Gençliğinde ilçe parti komitesi toplantılarına katıldığı günlerin dönüşünde bu yokuşa geldiği zaman kamçıyı basar, atını dört nala sürerdi. Ama bir öküz arabasına binmişse yoldaşlarını arabada bırakıp yere atlar, sekberini omzuna atar, Başlardı koşarcasına yokuşu tırmanmaya. Sanki düşmana saldırıyormuş gibi öfkeyle ileri atılır, yokuşun beline varıncaya kadar hiç durmazdı. Sonunda nefes nefese, yokuşun beline, artık inişin başlayacağı tepeye varınca, oh be derdi kendi kendine. Ciğerleri körük gibi şişip inerek, yüreği kafesinden çıkacakmış gibi çarparak, orada oturup biraz dinlenir, ta aşağıda ağır ağır gelen arabaya bakardı. O bir türlü ilerlemek bilmeyen arabada oturmaktansa böylesi çok daha iyiydi onun için. Rahmetli Çora o zamanlar arkadaşının bu sabırsızlığına, tez canlılığına güler. Senin işlerin neden uz gitmiyor biliyor musun Tanabay derdi. Çok tez canlı, çok sabırsız oluşundan, vallahi ondan. Aynı anda hem havadakini kapmak hem yerdekini yalayıp yutmak istiyorsun. Dünya çapındaki bir devrimin hemen gerçekleşmesini diliyorsun. Öyle bir çırpıda olmaz bu işler. Dünya devrimi şöyle dursun. Sen bizim şu eski Aleksandrovka yokuşunu bile arabayla ve araba yolundan tırmanmaya tahammül edemiyorsun. Arabadan atlayıp iniyor ve arkanda seni kovalayan iri bir aç kurt varmış gibi başlıyorsun koşmaya. Ne yararı oluyor bu telaşın? Tepeye ilk varan sen olunca ödül mü veriyorlar? Yine orada oturup geriden gelenleri bekliyorsun. Şunu iyi bil dostum. Dünya devrimini tek başına gerçekleştiremezsin. Başkalarının da gelmesini, seninle beraber olmalarını beklemek zorundasın. Ne zaman söylemişti Çora bunları? Çok, çok eskiden. <gülüyor> guru Evde Gece yarısında biri hızlı adımlarla demir yolu makasçı kulübesine doğru ilerliyordu. Önce yolun üzerinden yürüyordu ama trenin geldiğini görünce yol settinden indi. Elini yüzüne tutarak ve hızlı giden trenin çıkardığı rüzgardan savrulan toz dumandan korunarak yürüdü. Bu özel bir ekspresti. Bu trenler özel bekçiler tarafından korunan bölgeye, sarı özek bir kozmodromuna, Uzay alanına giderler, ileride özel demir yoluna saparlardı. Bu trenlerin vagonları her zaman bir anda bezleriyle örtül olur, sağanlıklarda da silahlı muhafızlar bulunurdu. Yedigey, gelenin karısı olduğunu ve çok önemli bir haber getirdiğini hemen anladı. Önemli bir sebep olmasa o saatte gelmez, öyle yürümezdi. Karısının getirdiği haberi tahmin etmişti ve tahmini de doğruydu. Ama iş başında olduğu için yerinden kımıldayamazdı. Son vagonda gelip geçtikten ve o son vagonun sağındaki memura elindeki fenerle her şey yolunda işaretini verdikten sonra dönüp hızlı adımlarla karısının yanına geldi. Hayrola dedi. Kadın heyecanlı üzüntülüydü. Dudaklarını kımıldatıp bir şeyler söyledi. Yedigey onun söylediklerini işitmese de ne demek istediğini anlamıştı. İçine doğmuştu söyleyecekleri. Rüzgarın karşısında durma dedi ve onu kulübeye götürdü.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 Her şey için minnettardı ona. Birlikte geçirdikleri uzun yıllar için kocasına duyduğu bağlılık ve saygıdan dolayı gece yarısı istasyonunun en uzak noktasına kadar uzun bir yol yürüyerek Kazangap'ın ölüm haberini getirdiği için. Çünkü Bala uzak yakın hiçbir akrabalığı olmasa da herkes tarafından terk edilmiş bu zavallı ihtiyarın ölümüyle yalnız onun içten ilgileneceğini bilirdi. Sürmeli oyun, şafaklara atıyor. Gel yarim soyun, acanım gel yarim soyun. Gencecik ettiler bana bir oyun. Ne yandasın sürmeli palazım ne Acanım ne yanda? Ellerim saçlar göynüm ne yanda? Acanım ne yanda? Aşağıdan gelir gelinin göçü Gelinmettiler canımın için Ha canım canımın için Boynumda sakladım verdiğin saçı Ne yandasın sürmeni balazım derin A canım ne yanda Ellerim saz çalar göynüm ne yanda A canım ne yanda Ne sen sür beni ne yanda A canım ne Ellerim saz çalar gönlüm ne, ne yanımda a canım ne. ne.